İslam alimleri 1438 seneden beri 1438 seneden beri Cuma namazı kendisine farz olmayan insanları saymış Bunların içerisinde de hanımları zikretmişler Bu konuda icma vuku bulmuştur, i̇cma vuku bulmuştur. Ama günümüzde bazı insanlar Bazı gafiller diyorum ben onlara Allah onları ıslah etsin Heh. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı devre dışı bıraktıklarından dolayı devre dışı bıraktıkları ayetlerin zahirine yapışıyorlar ve diyorlar ki efendim ayeti kerimede umum hitap var cuma namazı kadınların da kılması gerekir diyorlar. Neymiş ayeti kerime? Bismillah. Ya eyhellezina amanu izanudiya ila salatimi meumil cum'ati fas'au ila zikrillahi ve zarul beya. Ya eyhellezina amanu izanudiya nida olunduğu vakitte kim kim için ey iman edenler sizler için Aa, ey iman edenler kelimesinin içerisine kadınlar girer mi girmez mi diyor. E girer, kadınlar girerse e dolayısıyla kadınların da koşması gerekir diyor. Yeah. Bu ayet-i ey iman edenlerin içerisine kadın da giriyor, erkek de giriyor. Dolayısıyla koşunuz emre, fes'av emrine, koşunuz emrine hı hı. kadınlar da giriyor. Dolayısıyla kadınlar da gelmek farzdır diyor. Bunlar iki şeyi kaybediyorlar. Birincisi bizim dinimiz, bizim dinimiz Peygamber Aleyhissalatüsselam ve Kur'anla beraber bir dindir. Yani Kur'an, Sünnet i̇kisi bir. ikisi bir bir dindir. Kur'an ayrı, Sünnet birbirinden ayrı yaparsanız bu dinin yüzde elli'sini diyelim hadi biz hı hı. yok edersiniz, yok edersiniz. Peygamber vesselam sahih hadisinde buyurmuş ki, "Kamsatul Jum'at aleyhim Kamsetül la Cuma Aleyhim Beş sınıf insana ümmetimden Cuma namazı kılmak farz değildir. Kamsetül la Cuma taalehim. Kim onlar? El kadın, kadınlar sınıf. Ve müsafir seferi olanlar. Ve abdu köle olanlar. Ve sabiyyu sabi çocuk olanlar. Ve ahlul bediye çadırda yaşayanlar veya mezralarda yaşayanlar. Köy değil mezra Hı -hı. ve çadırda yaşayanlar ehlü bediye. Yani malının başında durmak zorunda olanlar evet, mı diyebiliriz yani, hocam. Yani göçebe hayatı Hı -hı. yaşayanlarla 3-5 haneden oluşan mezralar. Evet. Bunlara cuma farz değildir diyor. Ve ümmet de sahih hadisten dolayı Hı -hı. peygamberimizin bu hadisinde kadınları cuma namazından istisna etmiş. Cuma erkeklere farzdır, kadınlara farz değil. değil. Bütün erkeklere mi farz? Mukhim olan erkeklere evet. farzdı. Niye? Peygamberimiz seferiyelik istisna etti. Çocuk da Mukayım var. olan erkeklere cuma namazı farzdır. Şimdi bakın kadınlara bunların bu gafil sınıfın fetvasını alarak fetva da denmez de fetva da diyelim. Demez, söylem diyelim. Sözlerini alarak amel etmeye kalksak günlük hayat durur. Devlet felç olur. Toplum felç olur. Bakın bir saat bu asit bir misal veriyorum. Sizin ufak çocuğunuz vardır büyük ihtimalle Taha Bey. Bekarım hocam. Ediyorsun. Öyle mi? Ha, özür dilerim. O Estağfurullah hocam. Ben. Ufak çocuğu olan bir insan düşünün. Hı hı. Kime teslim edip gidecek Cuma'ya? İlkokulda okuyan çocuğu olan bir hanımefendi kime teslim edip gidecek? Kad çocuk eve geldiği vakitte kapı kitli. Annen nerede? Cuma'da. Kim karşılayacak bu çocuğu? Belki de art niyetli insanlar daha dur bak birkaç tane misal verelim peş Hı -hı. peşe sayalım evde hastası olan bir insan evet. bey diyelim ki ben çalışmaya gidiyorum memurum mecburum gitmeye yoksa Hı -hı. rızkımı kazanamıyorum Hı -hı. evde hanımı da cumaya gönderirsek <gülüyor> evde bu hastayla kim ilgilenecek ateşi çıktı çocuk ihtiyar veya hasta evdeki kimi ilgilenecek doktor hanımefendileri hastanelerden hepsini hemşire doktor Hepsini hastanelerden gönderdik cumaya namaza. Hastalarla kimi ilgilenecek? Eczaneci hanımefendileri gönderdik. Acil ilaca ihtiyaç varsa eczaneyi kim açacak. Sırala gitsin. Bunlar hayatı hiç göz önüne almadan akılları sırak akıllarına hoş gelen ve biraz da halef turaf muhalefet et ki büyüklerine ehli sünneti e. Meşhur olasın. Ne alacak meşhur olunca? Reyting kazanacak, şöhret bulacak. E, dini değiştirmenin günahı mı olacak be gafil? Bu din, bu din 1438 senedir Kur'an ve sünnet bütünlüğüyle geldi. Bugün sizin aklınızın, heva hevesinizin, şehvetinizin hoşuna giden görüşleri ileri sürerek bu dini değiştirmenin günahı mı olacak? Onun için hanımefendilere cuma farz değildir. Seferi kişiye cuma farz değildir. Ama bu hanımefendi ve bu seferi kişi cumayı kılsa geçerli olur mu? Olmaz mı? Ha olur. Müslümanlar ne zaman hanımların camiye gelmesine engel oldu ki siz kalkıp kadınlara farz ediyorsunuz? Hı hı. Ben Fatih'te büyüdüm mesela. Çocukluğum Fatih'te geçti benim. Hı hı. İlkokuldan sonra İstanbul'a gittim. Fatih'te ders aldım medreselerde vesairede. Çeşitli hocalarda okudum. Fatih camiine ca hanımefendiler de gelir. O zamandan beri. Hı hı. Ben Şam'da okudum, Emeviye'ye Cuma günü kadınlar gelir. <gülüyor> Medine'de okudum, Medine'de hacca ve Ümre'ye giden herkes görmüştür. Hanımefendiler gelir. Bu ümmet kadınların Cuma'ya, camiye gelmesine hiç engel olmadı. Çünkü Peygamberimizin emri var. لَا تَمْلَوَ اِمَا Allahil mesaci Kadınların camiye gelmesine engel olmayın diyor. Ama biz engel değiliz. Gelsinler, kılsınlar. Fakat Cuma farzdır demek Ayrı bir şey, onlara camiye gelmesin demek ayrı bir şeydir. Evet camiler dizayn edilmeli, hanımefendiler cumaya, bayrama hatta cemaatlere gelerek oradaki vaazdan hı hı. ilim halkalarından istifade edilmeli. Ama farz olmayan bir şey onlara farz kılmak dini değiştirmek ve gaflettir. Allah bunları gaflet uykusundan uyandırsın. İnşallah. Ve dediğim gibi fetva onların söylemlerini alırsak hayat felç olur, toplumda perişan olur.